Zil sesi şuuruna kızgın bir iğne gibi saplandı. Rüyasında güneşte parlayan bir duvar görüyordu. Beyaz duvar boyunca gölgesini takip ederek yürüyordu. Duvarın ne başlangıcı ne de sonu vardı. Duvar evrendi. Pürüzsüz, göz kamaştırıcı. Kayıtsız. Yeniden zil sesi çaldı. Gözlerini açtı. Yanı başındaki kuvars çalar saatin ışıklı rakamlarını gördü. 4.02 Dilsenin üzerine doğruldu. El yordamıyla Ayze'yi aradı. Eli boşlukta dolaştı. Dinlenme odasında olduğunu hatırladı. Önlüğünün ceplerini yokladı. Cep telefonu buldu. Ekrana baktı. Numarayı tanımıyordu. Açtı ancak cevap vermedi. Karanlık odaya bir ses yayıldı. Siz doktor Matthias Fehr'i misiniz? Nöbetçi psikiyatr. Ses çok uzaktan gelir gibiydi. Hala rüyada olmalıydı. Duvar, beyaz ışık, gölge. Benim? Dedi sonunda. Ben doktor Phelan. St. John Belker semtindeki nöbetçi doktorum. Neden beni bu numaradan aradınız? Bana bu numarayı verdiler. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Gözleri karanlığa alışıyordu. Negatoskop, metal çalışma masası, iki keskinletenmiş ilaç dolabı. Dinlenme odası, ışıkları söndürülmüş bir muayene odasından başka bir şey değildi. Metheus Ferry hasta muayene yatağında uyuyordu. Neler oluyor? Dion da doğrulurken. Saint-Ingar'ında tuhaf bir olay. Gece bekçileri gece yarısı civarında bir adamın suçüstü yakalamış Demir yolundaki yağmalama istasyonunda gizlenmiş bir serseri. Doktorun gergin bir hali vardı. Fevri yeniden çalar saate baktı. 4.05 Onu revire götürmüşler. Sonra Sapinus meydanındaki karakola haber vermişler. Polisler de gelip onu almışlar. Beni çağırdılar. Onu karakolda muayene ettim. Yaralı mı? Hayır. Ama hafızasını kaybetmiş. Bu çok şaşırtıcı. Fevri esnedi. Öyle davranıyor olmasın? Uzman sizsiniz ama sanmıyorum hayır. Sanki tümüyle başka bir yerde... Ya da daha çok kıç bir yerde. Polisler beni arayacak mı? Hayır. Suçlu mücadele şubesinden bir ekip adamı size gönderiyor. Teşekkür ederim dedi alaycı bir ses tonuyla. Ben şaka yapmıyorum. Ona yardım edebilirsiniz. Bundan eminim. Rapor yazdınız mı? Beraberinde getiriliyor. İyi şanslar. Adam konuşmayı bir an önce bitirmesi gerekiyormuş gibi telefonu kapadı. Feyri bir süre kımıldanmadan durdu. Adamın sesi karanlığın içinde kulak zarını hala bir burgu gibi deliyordu. Hiç kuşku yok ki bu gece onun gecesi dildi. Şenlik saati 21'de başlamıştı. CAB'de yani suçlar bölümünde yatan bir hasta odasına pislemiş ve bir hasta bakıcının bileğini kırmadan önce dışkısını yemişti. 30 dakika sonra batı bölümündeki bir şizofren lilonium parçalarıyla damarlarını kesmişti. Feri ilk müdahale yaptıktan sonra onu Peregrin Üniversitesi hastanesine nakletmişti. Aynı esnada bağımlılar bölümünde yatan bir adam epilepsi krizine girmişti. Feri yanına vardığında erif çoktan dilini ısırmıştı bile. Ağzının içi de köpürmüş kanla doluydu. Çırpınmalarının önüne geçmek için büyük çaba sarf etmişlerdi. Mücadele sırasında adam Feri'nin cep telefonunu araklamıştı. Psikiyatri adamın sımsıkı kapattığı parmaklarını açabilmek ve kandan yapış yapış olmuş telefonunu alabilmek için hastanın kendinden geçmesini beklemek zorunda kalmıştı. Saat 3.30'da nihayet yeniden yatabilmişti. Mola sadece yarım saat sürmüş, başı sonut belli olmayan şu tuhaf telefon kesintiyi uğratmıştı. Naliyet olsun. Karanlıkta kımıldamadan oturuyordu. Telefondaki ses sınırları olmayan odanın içindeki hayaliyet bir burgu gibi hala kulaklarında yankılanıyordu. Telefonunu cebine koydu ve ayağa kalktı. Birden rüyasındaki duvar yeniden belirdi. Bir kadın fısıldıyordu. Feliz. Sözcük İspanyolcada mutlu demekti. Neden İspanyolca? Neden bir kadın? Sol göz kapağının gerisinde her uykudan uyanışında olduğu gibi zonklayan, bilindik bir ağrı hissetti. Gözlerini ovuşturdu ve eviyenin musluğundan su içti. Yine el yordamıyla kilidi açtı. Kendini odaya kilitlemişti. İlaç dolabı. Bölümün kutsal kasesiydi. Beş dakika sonra kampüsün pırıl pırıl parlayan şuşesindeydi. Dünden beri bordu sis altındaydı. Kalın, beyaz, tuhaf bir sis. Önünün üstüne giydiği yağmurluğunun yakısını kaldırdı. Deniz kokusuyla yüklü sis, burun deliklerini gıdıkladı. İki yana ağaçlık ana yolu tırmandı, 3 metre ötesi görünmüyordu ama çevreyi ezbere biliyordu zaten. Kaba, sıvalı gri, koğuş binaları, kubbeli çatılar, kare şeklinde çim alanlar. Aslında yeni gelenleri almak için bir hasta bakıcı yollayabilirdi ama müşterilerini şahsen karşılamayı tercih ediyordu. Birkaç palmiye ağacıyla çevrili iç havluyu geçti. Antilleri anımsatan bu ağaçlar ona her zaman iyimser bir hava veriyordu. Ama bu gece değil. Hava çok soğuk ve nemliydi. Ana giriş kapısına ulaştı. Bekçiyi başıyla selamladı ve hastaneyi çevreleyen duvarın dışına çıktı. Polisler geliyordu. Tepe lambası dünyanın ucundaki bir fener gibi yavaş yavaş, sessizce dönüyordu. Feary gözlerini kapattı. Acıyı göz kapağının altında hissedebiliyordu. Tamamen psikosomatik olan bu acıyı hiç önemsemiyordu. Bütün gün insan bedenini etkileyen zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmekle uğraşıyordu. Neden onda da bu tür bir rahatsızlık olmasın ki? Gözlerini açtı. İlk polis yanında sivil giyimli bir adamla arabadan çıkıyordu. Telefondaki hekimin neden ürkek davrandığını anladı. Bellek yetimi olan adam dev gibi biriydi. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 130 kilodan fazla olmalıydı. Başında bir şapka, gerçek bir kovboy şapkası ve ayaklarında sentiyek çizmeleri vardı. Omuzları koyu gribi paltonun içinde sıkışmış gibiydi. Elinde plastik bir torbe ile resmi evraklarla dolu bir zar tutuyordu. Polis ilerledi ama Feri olduğu yerde kalması için işaret etti. Koboya yaklaştı. Her adımda ağrı, daha gerçek, daha belirgin bir hal alıyordu. Gözünün kenarında bir kas irmeye başlamıştı bile. ''İyi akşamlar.'' dedi adam arasında birkaç metre kaldığında. Cevap yoktu. Adam bir sokaklanmasının puslu halisinden uzakta, kımıldamadan duruyordu. Feri eli belinde, müdahale etmeye hazır, biraz geride bekleyen polise döndü. ''Güzel gidebilirsiniz.'' ''Bilgiyi vermemizi istemiyor musunuz?'' ''Tutanağı yarın sabah bana yollarsınız.'' Polis söylenene itaat etti. Geri döndü ve arabaya binerek bir süre sonra sizin içinde kayboldu. İki adam karşılıklı durdular. Onları ayıran sadece aralarındaki sis katmanıydı. ''Ben Doktor Matias Fieri.'' dedi sonunda. ''Hastanedeki acil vakalar benim sorumluluğumda.'' ''Benimle siz mi ilgileneceksiniz?'' Kalın sesi oldukça boğuktu. Fir'i şapkasının gölgesinde kalmış, yüz hatlarını tam olarak seçemiyordu ama adamın kafası çizgi romanlardaki devlerin kafasına benziyordu. Kalkık bir burun, bir canavar ağzı, hantal bir çene. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Benimle ilgilenilmesi gerekiyor. Benimle gelir misiniz? Adam kımıldamadı. Beni takip edin, dedi Fir'i kolunu uzatarak. Size yardım edeceğiz. Ziyaretçi içgüdüsel olarak geri çekildi. Işık hafifçe yüzünü yaladı. Feri'nin karanlıkta belli belirsiz gördüğü şeyler böylece doğrulanmış oldu. Hem çocuksu hem de orantısız bir yüzü vardı. Elle de yaşlarda olmalıydı. Şapkasının altında gümüş rengi saç tutamları görünüyordu. Gelin, her şey iyi olacak. Feri en ikna edici ses tonunu kullanmıştı. Akıl hastalarının duyarlılıkları aşırı gelişmiş olurdu. Eğer onları yönetmeye kalkarsanız... Hemen anlarlardı. Onların karşısında kurnazlık etmek söz konusu değildi. Kartları açık oynamak gerekiyordu. Amnezik adam yürümeye karar verdi. Fiery kendisi etrafında döndü. Elleri cebinde ilgisiz bir tavırla hastanenin yolunu tuttu. Arkasına bakmamaya çalışıyordu. Ona güvendiğini gösterme şekliydi bu. Ana kapıya doğru yürüdüler. Matias ağzından nefes alıyor. Soğuk havayı yutuyor ve buz parçalarını emiyormuş gibi ağzı sulanıyordu. Uykusuzluk. Siz. Ama özellikle de her geçen gün farklı yüzlerini gösteren delili karşısında duyduğu şu güçsüzlük hissi. Bu yeni gelen adamın sırrı neydi? Onun için ne yapabilirdi? Feri onun geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenme şansının çok az olduğunu biliyordu. Ve onu iyileştirme şansının daha da az olduğunu. Psikiyatr olmak da böyle bir şeydi. Batmakta olan bir kayığın suyunu amaçsızca boşaltmaktan farksızdı.